Allahu Allahü Şahı Alamin. Ve salatü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Jmeen. Şimdi İman bölümünde, bugünkü dersimizde en son Müslüman kimdir, kimlerle savaşılmaz, La ilahe illallah, ne zaman insana fayda verir, bunları okuduk. İmanla ilgili hadislerimizle devam edeceğiz inşallah. İman Sünabî bir yoluyla Urbâle i Fahmet'in yanına girdim. Onun bu halini görünce ağrıyordum. Bana hele durma kadın, niye ağrıyorsun? Vallahi bu halimde bile seninle ilgili benden şahitlik istense senin için mutlaka şahitlik ederim. Bana şefaat hakkı verirse senin için mutlaka şefaatlik olurum. Gücüm yetse sana mutlaka faydalı olurum dedi. Daha sonra da şöyle dedi. Vallahi bir hadis hariç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den içerisinde sizin için hayır bulunan hiçbir hadis işitmemişimdir ki onu sizlere rivayet etmiş olmayayım. hadise de bugün sizlere son anı yaşarken rivayet edeceğim. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna cehennet getirirse Allah o kimseye cehennemi haram kılar. Şimdi bu sahabe Uvade Emni Sabit biliyorsunuz Peygamberimizin meşhur sahabelerinden hadis rivayet eden sahabelerinden e, ölüm döşeğindeyken biri Uvade Emni Sabit'in yanına gidiyor. E, o da ona diyor ki ağlıyor tabii onu ölüm halinde görünce. O da diyor ağlama ben bu halinde bile benden senin için şahitlik istense şahitlik eder şefaat hakkı verilse senin için mutlaka şefaatte bulunurum diyor. E, Şimdi burada dikkat ederseniz, Ubadah ibn Samit gibi büyük bir sahabe Allah kendilerini Kur'an'da belki de kendilerinden razı olduğunu söylemesine rağmen şefaat hakkının dile kendinde olmadığını, Allah izin verirse kendisine şefaat edebileceğini söylüyor. Yani hani bugün insanlar, büyük zatlar dedikleri insanlardan mutlak surette şefaat bekliyorlar ve bunu yaparken de bunu bu insanların büyüklüklerine bağlıyorlar. Oysa tabi biliyorsun Resulullah dahi kendisi Allah'ın huzurunda e, secdeye kapanacağını, hamd getireceğini ve bunun sonucunda Allah'tan şefaat için izin isteyeceğini, eğer Allah kendisine izin verirse, izin verdiği kimselere şefaat edebileceğini söylüyor. Yani şefaat bu kadar çetrefilli bir mesele. Yani Resulullah için dahi e, gidip işte secdeye kapanacak, izin isteyecek. Böyleyse eğer şefaat Allah da Kur'an-ı Kerim'de diyor, ki şefaatin hepsi Allah'ındır diye. Madem şefaatin hepsi Allah'ınsa, madem Allah izin vermeden Rasul'le dahil olmak üzere kimseye şefaat edemiyorsa o zaman ne yapmamak lazım? O zaman şefaati başkalarından talep etmek lazım. Sadece Allah Azze ve Celle'den istemek lazım. Nasıl dua edebilir insan? İnsan diyebilir ki işte Allah'ım beni peygamberlerinin veya şefaat edeceklerin şefaatinden mahrum bırakma diye dua edebilir. Çünkü elinde olmayan birinden isteyip kendini zora sıkıntıya sokmaktansa... Elinde olandan istemek daha faziletlidir. Orada diyor ki ben e, hiçbir hadis işitmedim ki Resulullah'tan diyor içerisinde hayır olan. Mutlaka size onu bildirdim. Sadece bir tane hadis var diyor işte onu size söylememiştim. Onu da son anımı yaşarken size rivayet edeyim diyor ve hadisini rivayet ediyor. İnsanın bildiği bir hadisi gizlemesi caiz midir? Veya insanın bildiği bir ilmi başka insanlardan gizlemesi caiz midir? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de e, apaçık e, hidayet olan apaçık ayetleri insanlardan gizleyenlere Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lanet edeceğini söylüyor. E, i̇ki tane ayette Bakara suresinde Allah lanet ediyor hakkı gizleyenlere. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkı gizleyenin dinsiz şeytan olduğunu söylüyor. Şimdi bu sahabe de diyor ki, ben ee, hadis biliyordum, fakat ben bu hadisi ne yaptım? Ben bu hadisi size söylemedim." diyor. Bunu abi benzerini de İbn-i Ebu Hureyle söylüyor. Ebu Hureyre de, o da Bukhari'de, Ben diyor Peygamberimizden iki tane kap doldurdum. Kim? Tamam, bak. Ben diyor Peygamberimizden iki tane kap doldurdum diyor. Bu kaplardan bir tanesini size saçtım diyor. Ama diyor bir tanesini de size saçmadım diyor Ebu Hureyle. Yani size anlatmadım. Eğer onları size anlatırsam diyor, benim şu boynumu buradan vururlar. Yani, ee, böyle olunca da mesela yine i̇bn Mesud diyor ki, sen insanların aklından almadığı bir hadisle insanlara konuşursan mutlaka bazısı için fitne olur. Ee, Hz. Ali diyor ki, insanlarla konuştuğunuz zaman insanların aklı oranında konuşun, Allah ve Resulünün yalanlanmasını mı istiyorsunuz? Bu söylediklerimin hepsi Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor. Yani hem sözler, hem rivayetler. Şimdi böyle olunca sahabeden de bazı nakiller var. Yani insanın bir şeyi anlatam, anlatmayabileceği, insanın işte karşılığını idrak etmeyeceği şeyi söylememesi, Ebu Hureyre gibi bildiği hadislerin bir kısmını gizleyebilmesi, öbür taraftan ayetler var, ee, hakkı gizleyenlerin lanetlik olduğuna dair. Şimdi bunların arasını nasıl toplayacağız? Şimdi alimler diyorlar ki, birincisi eğer diyorlar ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ مَا اَنْزَلَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ huda Bizim apaçık ayetlerden hidayet olarak indirdiğimizi gizleyenler. Demek ki eğer hidayet değilse, yani içerisinde amel yoksa, şeriatın hadlerinden bir hadde söz konusu değilse, yeter dikkat dağıtın. Şeriatın hatlerinden bir hadde söz konusu değilse, o zaman ne olur diyorlar alimler? İnsan bunu gizleyebilir diyorlar veya diyorlar eğer yöneticilerle ilgili bir hadise ve bunu söylediği zaman zamanın yöneticileri kendisine bir zarar eğer vermesi söz konusuysa o zaman diyor alimler kişi ne yapabilir? O zaman kişi bildiğini gizleyebilir kendisine gelecek zararı engellemek için. Veya diyorlar ki kişinin anlattığı şey insanların anlamayacağı bir şeyse ve bu mesele de ne amel ne de şeriatın altına girecek bir mesele değilse söyleyeceği hadisin zahiri eğer fitneye sebebiyet verecekse insan yine bunu gizleyebilir diyorlar. Yani insanlar Allah ve Rasulü'nü yalanlamasın diye veya insanlar insanlar için fitne olmasın diye veya diyorlar zahir zahirinde bir bidati destekleyen hadis varsa eğer o hadislerin nakledilmemesi e, gerekir e, diye şey yapıyorlar. E, alimler söylüyorlar. Tabii bunlar herkesin kendine göre göreceli olan şeyler. Yani gizlenebilecek olan kısım e, nedir? Gizlenebilecek olan kısmın işte sınırları nelerdir? Bunlar herkese göre göreceli olan şeyler. Ondan dolayı ne yapmak lazım? En güzeli Allah'u alem bu söylenenlerin içerisinden e, insan konuştuğu konuya dikkat etmesi lazım. Gizlemekten ziyade İnsanların anlayacağı şekilde anlatması lazım. Veya diyelim bir toplumda zaten yaygın olan bir fitne varsa, senin rivayet edeceğin hadiste zahiren o fitneyi destekliyor gibi görünüyorsa, sen de ondan önce o fitneye engel olacak hadisleri zikredersin, edersin, edersin, en sonunda zikretmen gereken hadisi zikredersin. Yani bağlamından kopuk değil de kendi bağlamından gerekli olan diğer hadislerle beraber zikredersin. Bu şekilde şeyin önünü fitnenin önüne almaya çalışırsın. Ama külliyen işte hadisi zikretmemek, hadisi söylememek e bu da tamam. Belki bazı yerlerde bazı insanların fitneye düşmesine engel olabilir ama öbür türlü de şeriatın bazı işte rivayetlerin ve hadislerin yok olmasına sebep olur. Her bilen bildiğinde bir kısım gizlese, İslam'ın büyük bir kısmı kaybolmuş olur. Allah-u en güzeli insanların anlayacağı şekilde hadislerin bağlamlarıyla beraber zikretmek. Gerçekten çok ciddi fitneye sebep olacağını görüyorsa, insan da o ortamda ne yapmaz zikretmez. E kim Allah'tan başka idare olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şahit, şahit getirirse, Allah o kimseyi cehennemi haram kılar. Tabii bu hangi kelime-i şehadettir? Kendi kitabımızın da geçmiş bölümlerinde geçtiği gibi işte yakinen, şek ve şüpheye düşmeden, ilim üzerine tağutu inkar ederek insanı söylemiş olduğu kelime-i tevhid, insana cehennemi haram kılacak olan kelime-i tevhid budur. Yoksa sadece ağızla nutuk edilen bir kelime-i tevhid, insana cehennemi haram kılmaz. Devam et Muaz'ın İzleden <gülüyor> Eşeğin üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisinde ilim. Bana Ey Muaz! Allah'ın kulları üzerinde kulların da Allah'ın üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun? diye sordu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğrusu Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Allah'a kulluk etmeleri ve O'na hiçbir şeye ortak koşmamalarıdır. Kulların Yüce Allah üzerindeki hakkı ise ona hiçbir şey ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü bunu insanlara müjdeliyim mi diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi? Çünkü buna güvenişte amel işleyebilirler buyurdu. İşlemeyebilirler buyurdu. İşlemeyebilirler. Şimdi e, Peygamberimiz Muazzimli ibn Cebeli kendi bineğinin, ufeirin <gülüyor> arkasına oturtuyor. Yani kendi arkasına oturtuyor Muazzimli ibn Cebeli. Bu şekilde e, yolculuk yaparken Peygamberimiz diyor, ey Muaz, Allah'ın insanların üzerindeki hakkı nedir, bilir misin? Hz. Muaz diyor ki, Allah ve Rasulü daha iyi bilir. Peygamberimiz bir saat boyunca susuyor. Daha sonra tekrardan soruyor. Yani bu rivayette yok, başka rivayetlerde var. Ey Muaz diyor, Allah'ın insanların üzerindeki hakkı nedir, bilir misin? Allah ve Rasulü daha iyi bilir diyor. Yine Peygamberimiz cevap vermiyor. Sonra bir saat sonra tekrardan diyor, yol devam, ed devam ederken, ey Muaz diyor. Allah'ın insanlar üzerindeki hakkını o da Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince Peygamberimiz hadisi söylüyor. Şimdi bu Peygamberimizin genelde uslubu. İnsanlara soru soruyor. Kendisi cevap vermiyor. Biraz bekliyor. Şimdi insanların bütün dikkati Resulullah'ın üzerine toplanıyor. Acaba ne, ne diyecek yani? Niye bunu sordu? Nereden icap etti? diye. Ee, insanların bütün dikkati Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine toplanıyor. Daha sonra sorusuna cevap veriyor. Zaten normal zamanlarda da Peygamberimizin özelliklerini anlatan sahabe, mesela Bukhari'deki bir rivayette Peygamberimizin konuştuğu zaman bir kelimeyi üç defa tekrarladığını söylüyorlar. Ta ki kendisinden anlaşılıncaya kadar bir konuşma üç defa tekrarlıyor. Zaten kendi konuşması da bizim gibi değil. Ayşe annemiz diyor, insan istese onun konuşmalarını, kelimelerini sayabilirdi yani. O kadar yavaş yavaş konuşuyor. Bu yavaş konuşmanın içerisinde bir de konuşmasını üç defa tekrarlıyor. Ta ki ne olsun diye insanlar ondan anlasınlar diye din eksik anlaşılmasın veya net bir şekilde anlaşılsın diye. Şimdi bazı ibn Cebel Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince diyor ki Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı Allah'a ibadet etmeleri ve Allah azze ve Celle şık koşmamalarıdır. Şimdi daha önce de söylediğimiz gibi Allah azze ve celle'nin zaten bizi yaratmadaki gayesi Yeryüzünde komplesi insanların ve cillerin Allah Azze ve Celle ibadet etmeleri için Allah Azze ve Celle yaratmıştır. Şirk koşmamaya gelince de şirk koşulmadığı müddetçe kalan bütün ameller Allah Azze ve Celle'nin affının altındadır. Dilerse affeder, dilerse affetmez. Fakat şirk nedir? Şirk ibadetin tam zıddı olduğundan dolayı, insanın yaratılış gayesine aykırı olduğundan, yeri ve göğü fesada verdiğinden dolayı Allah Azze ve Celle şirk koşulmasının kendisine affetmiyor. Zaten Allah ibadet edip şirk koşmamak la ilahe da aynı zamanda gereğidir. La diyerek insan şirki ve müşrikliği terk ediyor. E, i̇llallah diyerek de insan sadece Allah Azze ve mabud olarak kabul ettiğini ibadette onu billeyeceğine dair Allah Azze ve celle söz veriyor. Şimdi e, insan bunu yaptığı zaman, yani bunu yerine getirdiği zaman. Allah Azze ve Celle'nin de bu defa kulların Allah, üzeri, Allah Azze ve Celle üzerindeki hakkı, yani Allah'ın onların hakkı üzerinde, ha, üzerindeki hakkına mukabil kulların Allah üzerindeki hakkı da Allah Azze ve Celle onlara azap etmemesidir. Niye? Çünkü yaratılış gayelerini Allah'ın kendilerinden istediğini yerine getirdiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onlara azap etmez. Tabi buradaki azap ebedi olan bir azaptır. Yani yoksa şirk koşmayan insan kesinlikle azaba uğramaz diye bir şey yok. Şirk koşmasa da bir Müslüman zina yaparsa eğer o Müslüman bunu azabını çeker. Allah affetmezse eğer ateşte yanıp bunu azabını çektikten sonra tekrar cennete gider. Yani Allah onu azap etmezden e, kasıt dediğimiz gibi ebedi azaptan Allah'ın onu engellemesidir. Yoksa günahkar olan bir Müslüman eğer Allah affetmezse günahının cezasını çektikten sonra tekrardan e, ne yapar? cennete gider. Tabi sahabe diyor ki ya Resulallah bunu insanlara haber vereyim mi? Peygamberimiz diyor haber verme buna dayanıp amel işleyebilirler. İşte mesela zahirinde insanlar için fitne olan bu tür hadisler insanlara ne yapılmayabilir? Zikredilmeyebilir. Ama kimin yanında zikredilir işte bu da? Yani hadis gizlenmemesi en olanıdır. E, yaslanma endişesi olmayan takva ve emniyet sahibi insanlar için bu hadis zikredilebilir. Çünkü Peygamber bunu muazza zikrediyor. Yani Muaz'ın yaslanmasından ve ameli terk etmesinden korkmuyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Niye? Çünkü Muaz zaten takva ehli biri, zaten amel eden bir insan bu hadise dayanıp ameli terk etmeyecek. Peygamber bunu bildiğinden dolayı bu hadisi Muaz'a zikrediyor ama Muaz'ın insanlara zikretmesine engel oluyor. Niye? Çünkü insanlar bu hadise dayanıp amel etmeyebilir. Yani demek ki bizim bir önceki hadiste dediğimiz gibi Kişinin hadisi kökten gizlemesinden ise ortamına göre hadisi söylemesi veya söylememesi veya bağlamına göre söylemesi en güzel olanı budur. Yoksa kökten gizlemenin bir anlamı yoktur. Demek ki buradan aynı zamanda şunu da alıyoruz. Avam halkın yanında insanları amelden soğutacak veyahut da diyelim insanların içerisinde bulunduğu halin tamam bu hal sizi Allah'ın yanında kurtarır gibi hadisleri avamın yanında zikretmemek lazım. Niye zikretmemek lazım? Çünkü bu hadislere dayanıp da ameli ne yapabilirler? Bu hadislere dayanıp da ameli terk edebilirler. Bu da zaten onlar için zarar olacağından dolayı bunu, bu tür hadisleri zikretmemek lazım. <gülüyor> Ebu Huner'den rivayet edilmiştir. Bir defasında bir toplulukta beraberimizde Ebu Bekir ile Ömer'e Ömer olduğun halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında oturuyordu. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerimizden kalkıp gitti. Tekrar yerimize dönmesi uzun sürdü. Biz ona bir kötülük yapılmasından korkup endişeye düştük. Hemen kalktık. İlk telaşe kapılan bendim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aramaya çıktım. Nihayet Ensardan Neccar oğullarına ait bir bahçeye gelince Bahçenin kapısını bulabilir miyim diye onun etrafını etrafım, etrafım dolaştım. Niye böyle acele ediyorsun? He? Fakat bahçenin kapısını bulamadım. Bir de baktım ki akar bir kuyudan gelen bir kanalın bir bahçenin iç, bir kanalın bir bahçenin içine giriyor. Derhal tilkinin büzüldüğü gibi büzülerek Resulullah'ın yanına geri verdim. Bana "Ebu Hureyre misin?" diye sordu. Ben de "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Niye geldin diye sordu. Ben de <gülüyor> aramızdaydım. Birden kalkıp gittin. Sonra da yanımıza dönme de geciktin. Sana bir kötülük yapılmasından korkup endişeye düştük. İlk endişe eden de ben oldum. Dolayısıyla seni aramak üzere bu bahçeye kadar geldim. Tiltinin büzüldüğü gibi büzülerek içeri girdin. Diğer insanlar da seni aramak üzere arkamdan gelmektedirler dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre deyip bana ayakkabılarını verdi ve şu iki ayakkabını götür. Bu vahçenin arkasında kalbi yüzde yüz inanarak Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diye şehadet getiren kime rastlarsan onu hemen senin tüm müjdere buyurdu. İlk rastladığım Ömer oldu. Ömer bana ey Ebu Hureyre bu ayakkabılar da nedir diye sordu. Ben de bunlar Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabılarıdır. Beni bunlarla gönderip kalbi yüzde yüz inanarak Allah'tan başka bir ilah yoktur diye şehadet getiren kimseye rastlarsam onu hemen cennette müjdeleyeceğim dedim. Ömer iki eliyle e, meme, mememin arasına vurdu. Ben de kalçanın üzerine düştüm. Ömer ey Ebu Gureyli geri dön dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geri döndüm. Neredeyse ağlamak üzereydim. Ömer beni takip etmiş. Bir de baktım ki Ömer peşimden beni takip ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey Ebu Kureyre, ne oldu sana?'' diye sordu. Ben de söylediğin yapmak üzere yolda giderken Ömer'e rastladım. Benimle gönderdiğin haberi ona söyledim. Onun üzerine Ömer bana iki mümürlerinin arasına öyle bir vurdu ki kalçamın üzerine düştüm. Bana geri dön, emrini verdi derim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Ey Ömer, bu yaptığını seni sevk eden şey diye sordu. Ömer ''Ey Allah'ın Resulü, annem babam sana feda olsun.'' Sen kalbi yüzde yüz inanmış olarak Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diye şehadet getiren kime rastlarsa onu cennette müjdelesin diye Ebu Hureyye ayakkabılarını gönderdim gönderdin mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet gönderdim buyurdu. Ömer aman böyle yapma. Çünkü korkarım ki insanlar buna güvenip amel işlemekten geri kalırlar. Dolayısıyla bırak da ya şu yaptıklığın amel esimler dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse bırak şunları buyurdu. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, <gülüyor> Elhamdülillah, Sayfak'a mı birinizde? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, şeydeyken, bir topluluğun içerisindeyken birden kalkıp topluluğun içerisinden gidince işte gelmesi uzayınca sahabe endişe ediyor ve tekrardan hemen Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı aramaya e, koyuluyorlar. E, niye? Çünkü yaşadıkları yerde hem münafıklar var, hem Yahudiler var hem de Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın düşmanları çok fazla onlar da buna binaen telaşa kapılıyorlar. Aynı şekilde mesela Müslümanların da kendi yöneticilerine düşman içerisinde yaşarken aynı hassasiyette olmaları lazım. Yani e, çünkü bu, niye? Sahabenin Resulullah'a olan hassasiyeti e, Müslümanların da aynı şekilde kendilerini yöneten insanlara karşı mesela bir halife söz konusu olursa e, veyahut da onların makamında olan onlar gibi Topluluklara yön veren insanlar, kişilerin bunlara karşı bu noktada hassas olmaları lazım. Ee, ta ki düşman içerisinde düşmanın kendilerine bir zarar vermesin diye böyle da düşüp araması lazım sahabe gibi. Sonra Peygamber aleyhisselatü vesselam bir bahçenin bir bahçenin içerisinde buluyor Ebu ile Peygamberimizi. Ebu ile kendisi de Peygamber aleyhisselatü vesselamın yanına bahçeye giriyor. Şimdi dikkat ederseniz burada Ebu ile bahçeye girerken izin almıyor. Ve Resulullah diyor, sen niye izinsiz tirki gibi büzülerek bahçeye girdin diye Ebu Hureyre'ye kızmıyor. İşte buradan ve Kur'an-ı Kerim'deki sizin üzerinize babalarınızın evinden ve arkadaşlarınızın evinden izin dahilinde tabii ee, yemenizde bir sıkıntı yoktur. Ayetine dayanarak alimler diyorlar ki kişi kendi arkadaşının veya tanıdığının malından yiyebilir, bahçesine girebilir, evine girebilir, dolabını kullanabilir. Ama ne şartla? Arkadaşının kızmayacağını bilmek şartıyla. Aradaki samimiyetten dolayı eğer karşı tarafın bize kızmayacağını biliyorsak başkasının balını kullanmak bu şekilde nedir? Caizdir. Yani çok samimiyet vardır. Adet gereği sürekli zaten birbirinin ballarından yiyorlardır. Bu iki insanın birbirinin balından izinsiz bir şekilde yemesinden lüzum yoktur. Ama sen karşıdakinin işte alacağını ee, alınmama karşıdaki kızabilir gibi şek dahi, e, şek şüphe dahi olursa o zaman yemek veya kullanmak veya bahçesine girmek ne olmaz? Kesinlikle caiz olmaz. Ama şüphen yoksa yiyebilirsin. Bu C C İmam Nebevi, Selefin ve Halefin Cumhuriyet'in görüşünün bu olduğunu naklediyor. Allahu Alem. Tabii Allah Resulü Ebu Ureyre'ye diyor ki, e, aralarında konuşma geçtikten sonra al diyor bu iki ayakkabımı götür. Bu bahçenin arkasından kalbiyle işte Allah e, kelime-i şehadeti söyleyenler Allah'tan başka ilah yoktur diye şadet getiren kime rastlarsan onu hemen cennetle müjdele diyor e, Allah Rasulü. Şimdi e, burada yine neyi gördük? Burada yine şunu gördük, e, cennetle müjdelenecek olan kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid nedir? Kalbinden yüzde yüz inanarak söylenen kelime-i tevhiddir. Yani hani sadece ağızla söylenen bir kelime-i tevhid insanı cennetle müjdelenmesi için yetmiyor. Bu da kelime-i tevhidin neydir? Kelime-i tevhidin apayrı şartlarının olduğunu veya sadece bir hadisten yola çıkarak kelime-i tevhidin anlaşılamayacağını, kelime-i tevhidle ilgili farklı farklı yerlerde farklı farklı hadislerin söylendiğini, hepsini bir araya toplanaraktan da kelime-i tevhidin manasının anlamını, şartlarının, anlaşılacağını bir kere daha ne yapmış oluyoruz? Bir kere daha görmüş oluyoruz. Şimdi tabi Ebu Ureyre, e, cennetle insanları müjdelemek için peygamberimizin ayakkabılarıyla beraber çıkıyor. Ha demek ki burada nedir? İnsan bir yere bir haber gönderdiği zaman kendine ait bir de onunla göndermesi iyidir. Ta ki insanlar ne yapsınlar? Ta ki insanlar bu haberin senden olduğunu anlasınlar diye. Çünkü peygamberimiz ne yapıyor? Ayakkabılarını Ebu veriyor. Ta ki insanlar gördüğünde ha Resulullah bunu göndermiş diye anlasınlar. Şimdi e, Ömer radıyallahu anh, Ebu Hureyre ile karşılaşınca nereye diyor? Ebu Hureyye de onu anlatıyor. İşte bu Peygamberin ayakabılarıdır. Beni işte Kelime-i Şehadet'i kalbinde inanarak söyleyenleri cennetle müjdelemek için gönderdi. Tabi şimdi Ebureyle e, heyecanlı heyecanlı geliyor. Hızlı hızlı insanları müjdeleyecek. Ee, Hz. Ömer doğru elgel engel olmak istiyor ve e, eliyle göğsüne vuruyor. ve tabi şimdi e, Hz. Ömer kuvvetli e, bir adam. Ebu e çoğu zaman açlıktan düşüp bayılan e, sahabelerden veya işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafından dönüp yemek bekleyen sahabelerden yani bu kadar. Kendisi biliyorsunuz hadis-i şerifte diyor işte insanlar kimisi çoluk çocuk bakçayla uğraşırken, kimi ticaretle uğraşırken ben karın tokluğuna Peygamberimizin yanındaydım. Yani onlar hadis e, öğrenebilmek için tabiye buraya vurunca e, yani çok böyle hızlı vurulmasına lüzum olmadan ama buraya kalçasının üzerine yere düşüyor e, ağlayacak duruma geliyor tabi böylece. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında geliyor. Peygamberimiz ne oldu diyor? şey i̇şte Ömer'le karşılaştım, Ömer göğsüme vurdu, ben de kalçamız üzerine yere düştüm diyor. Yani yoksa burada işte Hazreti Ömer'le Ebu yandan arasında bir düşmanlık oldu. Veya işte Hazreti Ömer'in Allah düşmanlarının dediği gibi yani. Öyle diyorlar, kasten vurdu ve öyle vurunca onun da sert bir şekilde yere düştüğü gibi bir şey söz konusu değil. Yani bir tarafta herkesin korktuğu Ömer var, öbür tarafta karın tokluğuna Peygamberimizin yanında kalan açlıktan bayılabilen, çoğu zaman aç kalan bir sahabe var. Doğal olarak bunun buna müdahalesi biraz yavaş dahi olsa karşıdakini yere yıkabilecek seviyede olabiliyor. Bir de dediğimiz gibi o çok ciddi bir heyecanla yola çıkmış. Acele acele insanları müjdelemeye gidiyor. Hazreti Ömer davanda bunun iyi bir şey olmayacağını, bundan maslahat olmadığını düşünüyor. Onu engellemek istiyor ve o şekilde engelliyor sahabeyi. Peygamberimiz Ömer'e soruyor. Ey Ömer sen bunu niye yaptın? Bu da bize neyi gösteriyor? İki taraflı insanları dinlemeden olaylarına ne yapmamak lazım? Hükmetmemek lazım. Yani sen nasıl benim gönderdiğim elçiyi geri çevirirsin? İşte sen, sen kimsin? İşte falan değil de. Ey Ömer sen niye bunu yaptın? Yani ben elçimi göndermiştim sen niye ona engel oldun diye. Hazreti Ömer de diyor ki ey Allah'ın Resulü. Sen böyle bir şey söyledin mi söyledim diyor. Bırak diyor insanlar zaten amel yapıyorlar. Sen şimdi bunu söylersen buna dayanırlar amel yapmazlar diyor. Peygamberimiz de diyor o zaman tamam. Bırak insanları insanlara bunu yapmayın söylemeyin. Bu da Peygamberimizin ahlakını gösteriyor. Yönetici olan insanların ahlakının nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Yönetici olan insan iki taraflı, iki taraflı insanları dinlemeden hüküm vermemesi lazım. İki taraflı insanları dinlediği zaman da Karşı tarafın görüşü kendi görüşünden daha iyiyse veya daha maslahata uygunsa veya daha akla yatkınsa ne kadar büyük bir yönetici olursa olsun kendi görüşünü bırakıp da kendi e, kendisine te teba olan, yönetilen insanların görüşüne uyması da nedir? Bu da erdemdir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada e, kendi müjdeleme görüşünden vazgeçiyor. Neye dayanarak? Ömer'in fikrinin daha doğru olduğuna, maslahata daha yakın olduğuna e, karanat getirerek e, Ömer'in fikrini şey yapıyor, Ömer'in fikrini e, kabul ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Devam et, Akhi. Mahmud e, Mahmud bin Rebi yoluyla İtbal bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Mahmud bin Rebi der ki, Medine'ye gelmiştim, İtbal'la karşılaştım ona. İtbal karşılaştım ona. Kulağıma senden bir hadis geldi dedim. İtvan gözüme bir şey isabet etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana kadar gelip evimde namaz kılınırı ve evimi namazgah yapmayı arzuluyorum diye haberliyordu. <gülüyor> İtvan sözünde devam eder ki, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın güldüğü kadar ashabıyla birlikte gelip içeri girdi. O evimde namaz kılıyordu. Sahabiler de kendi aralarında konuşuyorlardı. Daha sonra münafıkların, Müslümanlar yaptıkları söz konusu seçil davranışların en çoğunu ve en büyüğünü Malik bin Duhşum'a isnat ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona beddua etmesini, bu nedenle de onun helak olmasını istediklerini ve onun başına bir bela gelmesini arzu ettiklerini söylediler. Derken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı bitirip, ''Bu adam Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın da Resulü olduğuma şehadet etmiyorum.'' diye sordu. Sahabeler doğrusu bunu kalbinde olmadığı halde söylüyor dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan, Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getirmeyen bir kimse cehenneme girer ya da cehennem ateşini tadar buyurdu. Enes der ki bu hadis benim hoşuma gitti. Oğluma da bu hadisi yazdı. O da bu hadisi yazdı. Şimdi burada... Ee, biri işte sahabenin yanına geliyor ve sahabeye diyor ki, ben senden bir hadis e, işittim ve bu hadisin e, ha hadisi öğrenmek istiyor. Tabi o da e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la aralarında geçen hadisi kendisine aktarıyor. Diyor ki, benim gözüme bir şey isabet ettiği zaman artık ya kör olmuş veya gözüne bir hastalık isabet etmiş. Resulullah'a diyeyim ki benim evime bir gün gelsen, bir yerde benim için namaz kılsan, ben de orada namaz kılayım diye. Peygamber Vesselam'a bir ricada bulunuyor ve Peygamber de onun bu ricasına icabet ediyor. Adamın evine geliyor, nerede namaz kılmamı istersin diyor. O da şurada ya Allah diyor. Resulullah orada namaz kılıyor, adam orayı kendisine musalla ediliyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselamla teberrük etmek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselamın e, eserlerini kullanmak biliyorsunuz caizdi. Yani Allah Azze buna müsaade etmişti ve sahabe de peygamberimizin abdest suyundan neredeyse birbirlerini öldürecek şekilde onun abdest suyunu falan kapışıyorlar. Onun oturduğu yerde oturmaya çalışan var. Onun e, namaz kıldığı yerde namaz kılmaya çalışan sahabe var. E, tabi bu nedir? Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Vesselam has olup yaşadığı müddet işin geçerlidir. Yaşadığı çünkü ölümün bereketi söz konusu olamaz. Ondan dolayı ve aynı zamanda ölümün bereketine ummak, eski cahiliye, şirkine insanları götürme tehlikesi olduğundan dolayı bunun ne yapması lazım? Bunun engellen engellenmesi lazım. Ama Peygamber aleyhisselatü vesselamın hayatındayken kendisine yapılması, mesela bazı alimler bu tip hadislerle dayanarak Peygamberimizden sonra da salih insanların eserleriyle teberrük edilebileceğinden bahsediyorlar. E şimdi e, Peygamberimiz vefat ediyor, bu ümmetin en hayırlısı Ebubekir, Osman, Ömer, Osman, Ali'ken hiçbir sahabenin bunların eserleriyle teberrük ettiğine dair hiçbir rivayet söz konusu değil. Eğer salih insanlarla teberrük bu tip hadislerden yani Peygamberimizin eserleriyle teberrük yapmaktan anlaşılıyor olsaydı Sahabe Ebubekir, Ömer gibi yeryüzünün en faziletli insanlarıyla teberrük ederdi. Fakat neyi görmüyoruz? Fakat biz böyle bir şey görmüyoruz. Veya işte Ömer'in e, Rıdvan altında, altında biat edilen ağacı kestirmesi veya namaz kılınan bir yeri bozması, herkes gelsin Allah'ın evinden namaz kılsın demesi. Yani Resulullah orada bulundu diye insanlar oraları tazim etmeye başlıyorlar. Ve Hz. Ömer bunları ne yapıyor? İzale ediyor. Şimdi bunlar neyi gösteriyor? Demek ki sahabe, insanları şirke götürebilecek tazimler, insanları şirke götürebilecek bu yolların önünü kapatmıştır. Zaten yeryüzünde şirkin temeli neye dayalıdır? Salih insanların yüceltilmesine bağlıdır. Yani salih, e, Hz. Nuh'un kavmindeki şirkin başlamasında nedir? Şirkin başlaması da bu şekilde olmuştur. Salih olduğuna inanılan insanların çok aşırı tazim edilmesi ve yüceltilmesi. Ondan dolayı bunun ne yapılması lazım? Bunun engellenmesi lazım. Yani işte dediğim gibi bazı alimler bu ve benzeri hadislere dayanarak peygamberden sonra da salih insanların eserleriyle teberrük yapılabileceğini söylüyorlar ama biz ne diyoruz? 1- Eğer bu hadislerdeki hükmün Allah Resulü'nden başkası için geçerli olduğu anlaşılsaydı sahabe bunu Ebubekir Bekir, Ömer ve Osman gibi yeryüzünün en faziletli cennetle müjdelenmiş insanları için anlarlardı. ki Böyle bir şey anlamamışlardır. Böyle bir şey yaptıklarına dair rivayet de yoktur. İki, sahabe bizzat insanların e, teberrük umdukları mekanları ne yapmışlardır? izale etmeye çalışmışlardır ki insanlar ne olmasınlar? insanlar şirke düşmesinler. Üç, eğer diyelim ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın genel dinine baktığımız zaman biz, genel dini kaidelerine baktığımız zaman Allah Resulü insanlar için onları, Şirk'e götürebilecek bütün yolları onların önünde kapatmıştır. Mesela yeni daha taşların ve kabirlerin şirkinden kurtulan bir topluma Allah Resulü kabir ziyaretini yasaklamıştır ilk dönemlerde. Niye? Normalde kabir ziyareti caiz olan bir şey daha sonra serbestle bırakmıştır ama. İnsanlar o dönemde ya içinde bulundukları hal, şirk itikadından yeni kurtulmaları, İslam itikadına yeni geçmeleri, taşlarla tekrardan itikadlarının bozulabileceği hani önceden de ölülere ibadet ediyorlardı zaten. Resulullah bunun için kabir ziyaretini ne yapmıştır yasaklamıştır. Demek ki insanların şirke düşebilecekleri veya itikadlarının zayıf olduğu yerlerde mübah olan şeyler dahi insanlar şirke düşmesin diye yasaklanabiliyorsa eğer aslı meşru olmayan, işte böyle teberrük gibi şeylerin yasaklanması, hayda hayda bunların olması nedir? Olması gereklidir. Daha sonra Peygamberimiz namazını kılarken ashab o dönemde kendi aralarında işte Müslümanlara eziyet edenlerden konuşuyorlar ve Malik ibn-i diye bir sahabeye çoğunu onun yaptığını söylüyorlar. Yani işte bu Müslümanlara yapılan eziyetler veya münafıkların fiillerinin birçoğunu Malik ibn-i Duhşum'a ediyorlar ve diyorlar keşke Peygamber ona beddua etse işte adam helak olsa veya adamın başına bir bela musibet e, gelse diye. Resulullah da namazını bitirdiği zaman diyor ki, bu adam e, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmiyor mu? Şimdi bu adam e, Mekke'de e, e, şey e, ensarlardan, Ensar'dan Müslüman olan bir sahabe, Bedireli bir sahabe, Bedire katılmış olan bir sahabe, yani Bedirehli olan bir sahabe, Allah'ın kendilerine affettiği Bedirehli'den olan bir sahabe. Ama ben bilmiyorum burada niye sahabe, yani ne sebepten dolayı münafıkların yaptığı bazı şeyleri ona e, nispet etmişler, onu da bilmiyorum. E, hadise de gelmiyor zaten. Yalnız e, Resulullah ne diyor, bu adam işte Allah'ın tam başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmiyor mu? Onlara da diyorlar ki, bunu kalbinde olmadığı halde söylüyor. Yani hani kalbinden e, bu demek o kadar kızmışlar ki bu sahabaya hani bunun gerçek bir Müslüman olmadığını nifak e, içerisinde olduğunu söylüyorlar. Peygamberimiz de Allah'tan başka ilah olmadığına, onu da Rasul olduğuna şahadet getirmeyen bir kimse cehenneme girer diyor. Yani demek ki bunu getiren bir insan ne yapmaz? Bunu getiren bir insan cehenneme gitmez. Tabi e, kelime-i şehadet burada kelime-i şehadet bir iki önceki hadiste söylediğimiz gibi diğer tüm hadislerle beraber ele alınan kelime-i şehadettir. Yani elim üzerinde olan İnsanın Allah'ın uluiyetine hakkıyla şahitlik yaptığı, kalbiyle yakın derecesinde şek ve şüpheye düşmeden söylediği, ihlas üzere olup bu kelimeyi ve bu kelimenin ehlini sevdiği ve hepsinden önemlisi tağutu yani Allah'ın dışında ibadet edilenleri tekfir ve inkar ettiği bir e, kelime-i söyleyen bir insan cennete gider, söylemeyen bir insan da cehenneme gider. Peygamberimiz burada bu adamın kelime-i söylediğini kastetmiyor. Bu adamın söylediği şahadetin geçerli olduğunu peygamberimiz şahitlik ediyor. Yani bu adam Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmiyor mu diyor Allah Resulü. Yani Malik ibn-i şehadetine yaptığı şahadetin kalbinden sadık bir şekilde olduğuna Peygamber aleyhissalatu vesselam bizzat ne yapıyor? Bizzat şahitlik ediyor, daha sonra da bunu hükmünü belirtiyor. Yani şehadet getirenin cehenneme gitmeyeceğini, şehadet getirmeyen ise cehenneme gideceğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Yani demek istiyor ki bunun şehadeti geçerlidir, bu sizin Müslüman kardeşinizdir, bu cehenneme ehli değildir. Ondan dolayı sözlerinize ne yapınız? Sözlerinize dikkat ederiz. Tabi Enes ne diyor? Enes diyor bu hadis benim hoşuma gitti ve ben de bunu ne yaptım? Ben de bu hadisi yazdım diyor, yani yazdırdım veya diyor. Bunu oğluma yaz dedim. Oğlum da bu hadisi ne yaptı? Oğlum da bu hadisi yazdı diyor. Şimdi hadis yazmayla ilgili meseleler meşhur. Belki biliyorsunuz. Bir hadiste Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki benden Kur'an dışında bir şey yazmayın. Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın diyor. Şimdi böyle olunca da bugün işte hadis inkarcıları diyorlar ki Allah Resulü benden Kur'an dışında bir şey yazmayın dediğinden dolayı e, sahabe de hadisleri yazmamıştır. Ha, yazılmayan hadisler işte hicri ikinci asrın sonunda yazılmaya başlamıştır. Doğal olarak insanlar böyle kulaktan duyma, maden duydukları şeyleri hadis diye lafız lafız şeylere dökmüşlerdir, yazlara dökmüşlerdir diyor. A, bu hadis ne yapıyor? Bu hadis e, bunu yalanlıyor. Niye? Çünkü Enes, e, Peygamber Enes Vesselam'ın söylediği sözü yazmıştır. Yine başka bir sahabe, Allah'u alem yanlış hatırlamıyorsam, Abdullah i̇bn Amr i̇bn As olması lazım. Diyor ki, Ebu Hureyre en çok hadis bilen sahabe. Fakat bu sahabe Ebu Hureyreden daha iyi hadis bilir. Niye? Çünkü bu sahabe Ebu Hureyre yazıyordu. Fakat Ebu Hureyre peygamberden işittiklerini yazmıyordu. Şimdi bir taraftan peygamberimizden yazan adamların durumu, işte bir tarafta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali'ye yazdırdıkları, bir taraftan Hazreti Elise yazdırdığı zekat şeyleri içerisinde zekatın olduğu nüsa, bir taraftan da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın benden yazmayın demesi, bu da bize neyi gösteriyor? Bu da bize gösteriyor ki bu ikisinin arasını toplamak lazım. Yani iki tane birbirine zıt gibi görünen hadis söz konusu olursa, rivayet söz konusu olursa bunların arasını ne yapmak lazım? Cem etmek lazım. E bu da neyle, neyle olur bunu cem etmek? Birincisi şöyle diye bir cevap verebiliriz. E Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayın diyor. Niye? Çünkü o gün Kur'an sayfelere yazılıyordu. Eğer diyelim Kur'an-ı başka yazı yazılsalar, bu Kur'an diye zannedilip Kur'anla karıştırılana yapılabilirdi. Kur'anla karıştırılabilirdi. Bundan dolayı peygamberimiz bundan ne yapıyor? Bundan dolayı peygamberimiz bundan nehy ediyor. Veya diyebiliriz ki insanlar işte Allah'ın kitabı tam net önce belirginleşsin, ayetler anlaşılsın, ayetlerin ruhu öğrenilsin diye Önce Peygamberimiz hadislerin yazılmasını nehyetti, daha sonra bunlara ne yaptı? Daha sonra bunlara izin verdi, hatta bizzat kendisi e, hadis yazdırdı. Fakat e, bunu bu şekilde toplamak varken, işte tutup da efendim, Peygamberimiz demiş hadis yazmayın. Yazılmayan hadisler icri ikinci aslında sonunda ortaya çıkmış. Herkes kendine göre duyduğunu hadis diye Peygamberimizden yazmış. E, bu tür şeylere gitmek nedir? E, bunlar. Ee, İslam düşmanı olan müsteşriklerin veya kafirlerin ortaya attığı şüphelerin peşinden e, ahmakane bir şekilde gitmekten başka bir şey değildir. Zaten bu tip adamların kitaplarının dipnotlarda bakın. Ee, dipnotlarda beş tane isimden dört tanesi genelde gavurdur. Yani beş tane isimden dört tanesi genelde işte yabancıdır. İşte efendim Fransalıdır, bilmem nereli bir araştırmacıdır. Yani sen nasıl İslami bir konunun temelini teşkil eden, e, teşrih kaynaklarının ikincisi olan sünneti araştırırken sen nasıl temel kaynağını ve dayanağını işte Allah'ın asla ve asla sizin için Rabbinizden hayır istemezler dediği onların ağzından açığa çıkandansa kalplerinde gizledikleri kin size karşı daha büyüktür dediği siz onlara tabi olursanız sizi ayaklarınızın üzerine gerisin geriye döndürüp kafirler yaparlar dediği insanlara nasıl tabi e, oluyorsun, nasıl onlardan din alıyorsun veya dinin temelini Allah bunları ıslah etsin, Allah bunlara hidayet etsin inşallah. Ondan dolayı ne diyoruz? Yani bu tür arasında böyle zıtlık görünebilen rivayetler varsa, tüm rivayetleri bir araya toplayıp, bunların arasını ne yapmak lazım? Bunların arasını bulmak lazım. Yoksa ortalığı şeye vermemek lazım, e, velveleye vermemek lazım. Saatimiz kaç oldu? Çok. Okuyalım mı, yeter mi? Şunu da okuyalım o zaman. Şunu da son bir tanesini okuyalım da. Ne olarak Allah'ı din olarak İslam'a ve Peygamber olarak Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemi seçen kimsenin mübinn sayılması. Abbas, Abd Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemi seçen göre, Abbas, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemi şöyle kimsenin e, mübinn İmanın tadını Rabb olarak Allah'a, din olarak İslam'a ve peygamber olarak da Muhammed'e razı olan kimse tatmıştır. Şimdi bu hadiste işte e, radîtu billahi rabben ve bil islami dîlen ve Muhammedin nebiyyen veya rasûlen diyen bir insanın imanın tadını alacağını söylüyor peygamber aleyhissalâtu Vesselam. Tabi bu nedir? E, bunu söyleyen bir insan değil de e, burada kim derse demiyor peygamberimiz. Kim razı olursa, kim Allah'la razı olur İslam'ı din olarak, Allah'a rap olarak, İslam'dan din olarak, Muhammed'den Rasul olarak razı olursa bu insan imanın tadını ne yapmıştır, bu insan imanın tadını almıştır. Yani kişi bunlarla sadece yetinirse kişi Allah'ın rabliği ve rububiyeti'ni kendinde hissederse, Rab olarak Allah'a kabul ederse, onun dışındakilerini kabul etmezse, buna rıza gösterirse, Rabbi işte mesela e, mesela ariflerin veyahut da işte Allah dostlarının ulaştığı mertebelerden bir tanesi de nedir? Genelde işte alemler diyorlar ki Allah azze ve celle de yetinip onun yani dışındakilerle yani Allah'ın dışındakilerle Allah'ın dışındakileri umursamayıp sadece Allah azze ve celle'ye yetinmek bu da onların ulaştığı mertebelerden bir tanesidir. Yani kul da eğer Allah'ı Rab olarak bilip de Allah'ın rububiyetini ve rububiyetin içerisindeki manalarla yetinirse bunu gerçekten kendinde yaşayabilirse, bu insan ne yapar zaten? Bu insan imanın tadını tatmıştır demektir. Dil olarak İslam'ı seçmesi, yani menheç, metot, şeriat olarak İslam'ı benimser, İslam'dan razı olur, İslam'ın dışında bir dine yönelmezse, yani işte demokrasidir, laikliktir Yahudiliktir, Hristiyanlıktır ve benzeri İslam dinin dışındaki dillere yönelmezse, İslam'ı kendine dil olarak benimserse ve İslam'la yetinirse, yani rıza göstermek demek İslam'la yetinirse bu adam ne yapacaktır? tabii ki e, imanın tadını alacaktır. Hz. Resulullah'tan da e, Resul olarak, e, Nebi olarak, Önder olarak, Yönetici olarak, Üsve-i Hasene olarak, örnek alınacak merci olarak, eğer onunla yetinirse, taklit edilecek merci olarak onunla yetinirse ve onun dışındakileri umursamazsa eğer bir insan, bu insan işte bu üç özelliği kendine bulunduran insan yapmıştır? İmanın tadını almıştır, imanı tatmıştır. İmanın tadını almak ne demektir? Yani iman ettim dedikten sonra kişinin kendi imanından faydalanması, imanın tadını alması demektir. İmanı tatmak demektir. Şimdi iman, iman ettim diyoruz, iman artar ve eksilir diyoruz ya. İman belli seviyelere geldikten sonra, belli seviyeleri geçtikten sonra, insan imanından lezzet almaya başlar artık. Kendi imanından, kendi imanı insanın hoşuna gitmeye başlar. Niye? Çünkü insan mesela imanı uğrunda fedakarlık yapan bir insan, imanı uğrunda imtihara uğrayan bir insan ve bu imtihanın sonucunda da imtihanı kazanan bir insan mesela imanı arttı der ve o da kendi imanından zevk almaya başlar. Niye? Çünkü kendi imanı uğruna bedel ödemiştir. Ödediği bedelle beraber imanın tadını alır artık. İmanın ne olduğunu bilir. Şimdi böyle olunca da iman da arttıkça veya insan iman için bedel ödedikçe insan imanın tadını almaya başlıyor. Bu da imanın tadını almanın yolu buradan geçiyor. Az da çok özet bir cümle ama içerisinde çok şeyler var. Yani mesela burada Rab anlatılabilir, Rububiyet anlatılabilir. Yani Allah'lar Rab olarak Allah'tan razı olmak ne demektir? Mesela bu çok uzun bir konu yani bir Rububiyet tevhidinin baştan sona anlatılması lazım. Yani bu şekilde insan Rab olarak Allah'a kabul ederse, mesela kapitalist olmazsa, yani rızkın Allah'tan geldiğini bir insan bilirse, sebeplere yapışıp sonucu hep Allah'tan beklerse, işte yerin ve göğün yöneticiliğini Allah'a verirse, Rab bu şekilde tanırsa ne kadar Bakın mesela bu anlamlara iman eden bir Müslüman, ne kadar sıkıntılı olursa olsun, hayatında ne kadar zorluk olursa olsun, imanın tadıyla mutludur. Yani bakın kendi hayatında sürekli nedir? Mutludur. Neden? Çünkü rububiyet tevkidinde Allah'ı Rab olarak kabul etmiştir. Bununla yetinmiştir. Allah'tan başka bir Rab aramıyor. Din olarak İslam nedir? Din. Din bir menheçtir, metottur, hayattır, şeriattır. Yani bunlar, bunlarda sadece İslam'la razı olan, İslam'a rıza gösteren, İslam'ın hükümleriyle yaşamaya çalışan bir insan. Zaten Allah'ın hükümlerini benimsediğinden dolayı bu insan da kendi imanının tadını ne yapacaktır? Kendi imanının tadını mutlaka alacaktır. Resulullah da bir önderdir, bir rehberdir, bir komutandır. İşte bizim için güzel örnektir. İnsan bu, bu noktalarda gerçekten Resulullah ile yetinir. Ve bunu da hakkıyla yerine getirirse bu insan da imanı tadını almayacaktır veya imanı tatmayacaktır. Kim tatacaktır? Böyle bir şey ne olmaz? Böyle bir şey olmaz. Yoksa sadece ağızla işte ben Allah'ı Rab kabul ettim. Dinimi İslam kabul ettim. Muhammed'in Nebi kabul ettim diyen bir insan e, ne olmaz? E, bir insan e, kesinlikle şey yapamaz. İmanın tadını alması veyahut da Müslüman olması düşünülemez. Bunun ne olması lazımdır? Bununla yetinmesi ve bunu yaşaması lazımdır ki imanın tadını Kala bilsin. Tamam. Ve ahiru da'vanla elhamdülillahi rabbil alemin.